Hazırlayan ve sunanlar Tan Morgül, Bağış şerten ve İsmail Başöz. Evet herkese iyi pazarlar. 94.9 Açık Radyo'da yeni bir libro'dayız, canlıyız, konuğumuz var. O hazırlayanlar kısmında geçen. Boşak'tan her zamanki gibi takımdan ayrı koşmaya devam ediyor veya takımdan ayrı bisiklete mi devam ediyor Vallahi bilmiyorum aslında ki. aslında bakarsan ee, i̇smi geçen ikisi bisiklet peşinde. Şu anda yok. İsmail Başoyuz Kahramanmaraş'ta çiş ha, ha Tamam. Ama bisikletçilerle ilgili çalışıyor. Yine. Yok. En son aradığımda oradaydı. De, çalıştı da <gülüyor> Maraş'ta, Maraş'a kadar ulaştıklarını zannetmiyorum. Bisiklet, bisiklet İç Anadolu kısımlarında bir yerde kaybolmuşlardı. Kaybolan birkaç bisikletçi peşinde. Neyse konumuzda var bu arada. da Kapadan verdik hemen muhabbeti. Evet, ben Volkan'ı var. Evet Volkan <gülüyor> burada. Ben buradayım. Tan. E, öncelikle destekçimiz Elif İzmir'e teşekkür edelim. E, Kendinize Kendisini tanırım mahalleden. Dolayısıyla bu desteğin devam edeceğini de umuyoruz. Elif sağol desteğin için. Evet Uğur Vardan'la birlikteyiz. Uğur Mimak e, mimar e, inşaatlarda uzun süre zaman geçirmiş. Ayrıca bir de gazetecilik yapıyor mu? Yok ya çok zaman geçirmedim. <gülüyor> Daha doğrusu büroda çalışıyordum ben. İnşaatta <gülüyor> e, üniversite zamanı... Staj yapmıştım hem de <gülüyor> karakol inşaatı. Ooo <gülüyor> karakol inşaatı neyse meslekten e, yani hemen ayrılmam isabetli olmuş o zaman. Hatta espri yapıyordum planları örgütlere vereceğim diye. <gülüyor> <gülüyor> Se, bu ne 80 sonu falan da geldi. E, 80 6, 85'te Bursa'da yapmıştım stajı. Yani bahsettiğim stajı. Yani başka bir sürü yerde staj yaptım da basitimsiz tabi işte, borsa da bizim mahallenin karakoluydu evet o zaman bir senin bilinen şekli aslında bir tanıtalım o e, yani bize daha yakın gelen e, pozisyonu itibariyle sabek e, ama radikalin e, radikal sporun Yok, lise, teknik... lise de sabek halı sağıda sağ, sağ, sağ çık sağ ya işte bagasını <gülüyor> verince diyorsun bir ileri şey yaptım taşındım. Hayır, yaş itibariyle yani itibari. durarak evet. oynayınca böyle doğru, oldu. Yani. Evet, e, Biz e, uzun yıllardık memleket futbolunda doz gün okuyup yazma anlamında spor yorumları dergisi Radikal Spor'un bir Yiğit Uluğu'yu bir de Uğur Vardanı anıyorduk. Hoş kendisi sinema alanında da yazılar Özellikle şu anda Hürriyet Pazarda yazıyorsun, değil mi? Cumartesi. Cumartesi. ya yani eklerde. Eklerde e, yazıyor sinema ama futbol yazmaya da devam ediyor ama uzun yıllar Uğur futbolda yani yine radikalde futbol ve sinema yazıyordu ama biz daha çok futbol alanından temas yani ediyorduk. Futbol değil, yani futbol ağırlıklı spor demek lazım herhalde. Doğru dedin memlekete. Madem dikkat spor başka tür bakış açısı geçirdi. Niye? Sadece futbol değil mi? Neyse biz futbol konuşacağız abi ama. Yani atletizm, tamam. bisiklet, bisiklet. Lütfen. Aklına gelenleri not et sonra konuşuruz. Senin futbolla e, ilişki e, hepimiz gibi aslında çocukluktan başlayan bir ilişki. Yani muhtemelen e, sinemadan önce. Ya ikisi de eş zamanlı ama e, yani şöyle... E... Hiçbir soruma evet öyle demedi adam ya daha baştan. Yani ben... Belki hani kuşağımın her e, üyesi gibi futbolcu olmak istiyordum ve hatta şöyle şeyler yapardım. Ben yani diyelim ki 11'de oynayacak. Bir saat önce yatağa girer ve bir saat e, hayal kurardım. İşte e, 1973-74 sezonundan beri Galatasaray'ı tutmuştum. Çocukluğum Galatasaray'ın şampiyonluğunu görmeden geçti. Aynen. E, kendi kendimi evde mesela maçlar yapar ve e, rahmetli annemin ...çoraplarından toplar yapar... ...onlarla kendi kendim Avrupa Kupaları... Annenin niye çorap, Kendi çoraplarında olmuyor muydu? Biz kendi çoraplarımızda ya yapıyorduk. Şey... ...bilmiyorum yani... O, ...onlar <gülüyor> daha güzel geliyordu, <gülüyor> yuvarlaklı. Anne i̇şte, dokunuşu. E, klasik bir şeyimiz vardı, yemek masası. Onun e, şeyinden... E, ...ayaklarından kale yapar. E, ama bir türlü... E, yani ...Galasaray'ın da... ...daha doğrusu futbolumuzun sınırlarını bildiğim için... ...en fazla finale çıkar takım mı? Hatta mesela kendi kendimi oynar. Kenarda da bunu eşleşmeleri yazdık. İşte Aintracht Frankfurt ile eşleşiyor. Bir bir. İki bir tur at diyor. Ama finalde mutlaka Yeni eğleniyordu. Diyor. Yani ya hakem hatası oluyordu ya işte penaltı <gülüyor> kaçıyordu falan <gülüyor> filan. Uzun süre Mankus. bunu ben anlatmadım. Hani deli derler diye. Ee, bizim şu anda birlikte çalıştığımız eski e, Gırgır'ın çizerlerinden Serhat Kürpümer. Hani aktüelde uzun süre ar direktörü. Şimdi de Eklerin, Hürriyet Ekler'in ar direktörü. Bir gün onunla muhabbet ederken bir baktım. O da Fenerbahçe'yi aynı şekilde <gülüyor> <finali> muamele yapılmış. <gülüyor> <gülüyor> ha, finali çıkartıp o da yeni, yenildiriyormuş. Yenildiriyor. Ya hayır o da aynı şekilde oynatıyormuş. Ee, gene o da çoraplarda. Bilmiyorum annesinin çorapları mı artık? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Enteresan bu anne ya çorabı yok. hakikaten. Çünkü biz de çorap yapardık. Ee, bu arada sen tek çocuk değil miydin? Kimle oynuyordun? Annenle oynuyordum deme artık. Ya. iyice düşüreceğim <gülüyor> sandalyeti. Kız kardeşin vardı da. Oo kız kardeşinle oynuyordun. Yok ya kendim oynuyordum. Yok ya kendim oynuyordum. Ne? evde tek başına oynadım. Tek başına oynuyor. ya normalde oynuyordum hani şeyde. Evde kaldığım dönemleri kastediyorum. Ee, mahallemizde iyi bir takım vardı. Zaten mahalle Bursa. <gülüyor> Bursa. Sonra yatılı okulu kazandım. Sakarya Arif Öğretmen Lisesi. Orada da zaten iyi bir takımımız vardı. Ee, sürekli e, az öğrencilerle olmaktan dolayı belki işte her takımdaki yerim hazırdı. voleybol, basketbol ve futbolda. Hatta lisede e, bir 400 metre yarışım da vardı. Üçüncü olmuştum. Neyse. E, <gülüyor> okulun e, çok güzel bir sahası vardı. Hatta Sakaryaspor e, daha ikinci ligdeydi ve birçok özel maçını orada oynardı. Yani Adapazarı'ndaki sahadan daha güzeldi. Sen bu, bu arada Sakarya'nın neredeyse ilk çıkışına da tanıklık ettin yani direkt lise üzerinde. E, lise sondayken biz çıkmıştı. E, yani biz Sakaryalı değildik. Yani sınıfta iki tane, üç tane e, gündüzcü vardı. Genelde hep yatılı yatılı ve çoğu Bursa'nın ilçelerinden ve merkezden gelen öğrencilerdi. E, lise sonunda şöyle bir şey olmuştu. <gülüyor> bir sürü hatırlıyorum Feneriğah sahilde arkadaş. Birden Sakaryaspor sevdasına girdiler ve bir yıllık o lise sonundaki macerayı Sakaryasporla tamamladık ve sonraki hayatlarında hani yine Sakaryasporlu oldular mı bilmiyorum ama hani o yıl bir sürü insanın hani hem Sakarya forması aldığını ve ana takımlarını bırakıp bir yıl boyunca hani Sakaryayı desteklediklerini hatırlarım. Futbolla olan ilişkiye gelince <gülüyor> orta ikide gözlerim bozuldu. Birden uzun süre ben takmadım ve eksi altıya kadar ilerlemişti gözür. Hatta e, ilk okulda hani sınıf birincisiydim. E, son sınıfta e, şimdi öğretmen kaldırıyor. Hayal ediyorum şeyi tahtaya gelince başka bir şey görüyorum. E, Neyi hayal ediyorsun? Suyu yani, mu hayal ediyorsun? An şey bir payı da eşitlem olacak mesela. Geliyorum, bambaşka bir soru var. Sonra afallıyorum falan, neyse yapıyorum. Uzun süre ben hani e, gözümün bozukluğun bir utançlı belki itiraf edemedim. Ve yani yaklaşık bir yıl e, böyle dolaştım. O sırada zaten göz ilerlemiş ve e, doktora gittiğimde eksi altıya kadar ulaşmış yani şey, miyopluk. Dolayısıyla gözlüğü takınca futbolcu olma hayallerinden de vazgeçmek gerekiyor. Ama buna mı kal? Ben gözlükle... ...yıllarca oynadım ve her üç ayda... ...bir gözlük kırılırdı. Ya i̇lk önce işte... Yanlım... Lens zamanlığı değil tabii o zaman. Yok lens yok, lens e Kırılıyor, bantlıyorum. Ya, takıyorum takıyorum... ...en sonunda tekrar hani öbür taraf da kırılıyor. Yani her yıl mesela... ...iki tane gözlük değiştiriyordum ben. Bir de çok da pahalıydı şey eksi. Eksi altıdan e pahalıydı. Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e Dolayısıyla... E ...biraz o gözlüğü erken... ...takmaktan da mütevellit... Ee, futbolcu olamayacağıma karar vermiştim. Zaten ah, 99 hayali daha gözlüğe gömüldü. <gülüyor> Gözlüğü ünlü futbolcu hiç yok mu? Vardı tabii. Var. Davids. Hayır, şey... O dönemden bahsediyorsan ben şöyle bir o şey kaynak, Kaynakçı gözlüyor. Fatihlerimin <gülüyor> ee, Fatih Terim'in bir kitabıydı. O bir İmparator Ahmet Çakır'ın kitabı. Evet. Ee, orada Fatih Terim'in hem arkadaşı artık kimse. O dönem Lens İsviçre'den getirtiliyormuş. Ee, Lens... İşte yumurta yaparken hatta ne yazık ki yumurtaya düşmüş falan. Kabukları da mı kırdın falan diye bir muhabbet olmuş hatta. Ama meğerse lens düşmüş yumurtanın içine. Yani o dönem bir lensli futbolcular var. Ne Ama tabii peki? İsviçre'den geliyor. Yani futbolcu, futbol hayatı bitmemiş herhalde. Hayır tabii canım. Futbolcu olduğu için <gülüyor> imkanı olduğu için. Ya. Yani. Ahçılık hayatı bitmiş <gülüyor> Omlet hayat. İmkan olsaydı belki Uğur Vardan'dan iyi Hayır, bir şey, sabit olurdu. Hatırlıyorum mesela lise sonunda galiba ilk ne bir yazı okumuştum. İşte Rusya'da bir tane doktor gözleri çizerek ameliyat ediyor. Allah Allah nasıl bir şey falan. Hikaye de şu. Günaydın dediğine göre bir 80'lerin sonu. 81 falan. Ha başı. E, bir çocuk e, koşarak gidiyor Sovyetler Birliği'nde. Aya taşa takılıyor. E, gözleri bozuk. Düşüyor ve gözü bir şekilde çiziliyor. Çizdikten sonra gözü görmeye başlıyor. Doktor da bundan ilham alarak işte retinayı... Çiziyor. Yani o daha tekrar oturtuyor. Ki herhalde bu doğru bir hikayeydi. Sonradan işte bugün o göz çizilmelerin şeyi o. Ee... Böyle tesadüfle mi olmuş? Yani tıp aleminde böyle şeyler hiç <gülüyor> yani Bütün araştırmalıyı bir kalem. Gene, gene çocukluğuma dönüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Günaydın. keşifler ve icatlar artık öylesine ezbere bilirdim. <gülüyor> bir sürü hikaye böyle başladı. <gülüyor> <gülüyor> diyorsunuz. Allah ee, iyi, iyi o zaman. Ee, şeyde deprem zamanı e, sürekli artçı sarsıntılarda gözlük aramaktan imanım gevredi Ve e, işte 99'da nihayet ben de gözlük çiz, çizdirdim ama artık çok geçti ne futbolcu olacak. İyi tabi <gülüyor> Yani veteranlık yaşı bile. Ama şu anda e, top oynuyorsun sen. Yani de karşılıkta oynadık da Gazoz Ligi'nde. Hoş sonra siz gittiniz ama. Yani bir taraftan top futbolla olan ilgin sadece yazıp çizmek, izlemek üzerine değil. Bayağı ciddi olarak da oynamak üzerine de. Ya işte haftalık halı sahamız var. Gerçi bir aydır oynayamıyoruz. Sinema ee, yazarlığı <gülüyor> Siyat'tı değil mi? Şey, yok Siyat olur mu ya? Siyat derneğin şeyiydi de kadro. Ama Siyat olarak katıldık. Yani genelde sinema yazarları ağırlıktı. Ee, i̇çlerimizden içimizden bir arkadaş talip film de çekmiştir Erçürk. E, bence mesela bütün bu sinema e, uğraşında kendini harcıyor ve yani <gülüyor> topçu olsa Cersin. birisi söylüyorum. İddia ediyorum bir şey İbrahimovçu stilinde. E, sen seyretmişidir onu ya. Karamizat'ta da oynamıyor mu Talip? Oynamıyor. Tamam. Forbes'ta olan. Tamam. Evet. Evet, evet. Muhteşem evet. oynuyor. Yani gerçekten harcamış bir yetenek. Hatta ben bunu 20, 27 28 yaşındayken. Şimdi burada adama iltifat mı ediyorsun anlamadım. Sinema konusundaki yeteneğiyle futbol konusundaki yeteneği <gülüyor> arasındaki korelasyonu sezemedim. Yani... E, Şimdi sin sinema sinemada, eleştirmenisin ya. E, sinemada onun bıraktığı alanı birileri doldurur ama... Futbol. <gülüyor> <doldurur. gülüyor> <gülüyor> Futbol'a dolduramaz diyorsun. Hüseyin de fena değildi biliyorsun Karabey. Ya Hüseyin bizim takımda da bilmiyorum ya. Bazen hani <gülüyor> o kadar pas vermeme rağmen <gülüyor> dünya kadar... ...pozisyonu harcıyor ki. Ha, <gülüyor> A ağır filmler yapıyor. O yüzden hala düşünüyordu orada. Senay, senay, senaryo ile ilgili sıkıntılar... Senaryo yok. istediği gibi olmadıysa... ...o pas istediği gibi gelmediyse... Şey, ...gol atmıyordu. E, Talib'i e, 27 yaşındayken... ...birkaç yıl önce o zaman bizim... ...Metin Hoca... ...sanırım... E, ...Rize Sporu mu çalıştı? Rize Sporu galiba. Metin? Metin, Metin Yıldız. Yıldız Ümit Yıldız. Ha, Ümit, Metin Aha, ha. Ümit Metin Yıldız. Dedim ki ya böyle böyle var. Yani o bizim bir iki maçımıza gelmişti. O da çok beğendi Talib'i. Yani dedim bu yaşta 28 yaşındaydı. Ben o zaman 27 dedim Talib için. Düşürdü beni. <gülüyor> Talib'i yani bir şekilde bir futbolcu yapabilir miyiz? Bir de bunlar film çekti ve acayip borçları var. En azından dedim bir yıl çocuk... Bir, çocukla... <gülüyor> bir tıkaz <bittiraz var. gülüyor> <gülüyor> Şu filmin borslarını ödeyene kadar... Talib dedik tamam ben oynamaya razıyım. Bir konuşalım o şöyle. Ya dedi ben, ben talip alırsam kariyerim bitemiyor. <gülüyor> hani şunu şöyle bir şey gibi hani e, gerilim filmlerde de yani bir karakter vardır. Geçmişi belirsiz alacağım şimdi. Hiçbir yerde oynamamış bir adamı direkt bir profesyonel takıma sokacak. Ama ift patlarsa da direkt dünya tarihine geçecek yani. Ya kariyeri ya batacak ya çıkacak. <gülüyor> Ama bir de Karadeniz medyası diye bir etki var yani. Ondan çekmek şimdi istememiş de bir, olabilir. Giresun Spor Giresun Spor. ...orası Karadeniz sayılmaz çok. Biz Peki daha çok da. Trabzon, Rize <gülüyor> şeyini... ...daha yoğunlaştırılmış Karadeniz diyoruz oraya. Evet bir müzik karesi verelim Volkan. Evet Ondan Barış sonra... Karacısı Ankara'dan evet, bize şarkıları yolladı. E, Altay'la açılış yapacağız. E, Altay'ın 100. yılı bu sene diye... ...böyle bir şarkı yolladığını söylüyor. Kayıt biraz kötü ama... ...tarihi bir Altay maaşı olduğu için... ...bunu sizlerle paylaşacağız. Sonra Altay'la ilgili anılar olur mu? Elbette. Neden olmasın? Ayrıca... E, Yüksel ki sen kararsın ay sözlerinden Mülhem bir tribün grubu ve de Fanzin vardır diye eklemiş Barış Karacası Bir de iletişim Yayınlarından Alsan Can, Sakini evet, evet. Altay diye de bir kitap Futbolisi. var Orhan Berentin yazdığı Altay meraklılarına duyuralım Ve şarkımızı dinleyelim <gülüyor> ...araba Libero'dayız. 94.9... ...Açık Radyo'da. Konuğumuz... ...Uğur Vardan. Ben Tan... Ve ...Volkan. E, İsmail yok... E, ...bu hafta. Evet, Altay ay anıları... ...demiştin. Ya, e, Bursa'da oturuyoruz. E, e, ben Zonguldak doğumluyum... ...ve Zonguldak Sporu... Da hani... ...Zonguldak, Bursa, Sakay. E, sen de bir memur çocuğu... ...diyeceğim ama işçi çocuğusun. olsun. Zonguldak katmasak aslında güzel marmara... ...diyebiliriz. Bütün <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş. <gülüyor> Ben mesela 2001'e <gülüyor> kadar Ankara'ya gitmemiştim ya ilk kez festival dolayısıyla gitmiştim. Ee, i̇şte teyzem ne geldi, onlar da benim hani rol modellerim. Ee, ne açıdan? Ya yani çocukluk kahramanları. Ee, dediler ki tra e, Zonguldak cezası dolayısıyla Bursa'da oynuyor maç, gidiyoruz işte. Altay'la ile oynanıyor. Ee, Zonguldak bir ara çok iyiydi. Hani hatırlarsın sen de. E, kalede Rasim var Sakaryasporlu işte İşte Muammer var. Dört numara. E, Volkan Yenim var. E, Türkiye'de ilk kez ikinci dikteyken milli takıma çağrılan. O Doğu Almanya maçında o da oynamıştı. Hatırlıyorum. İşte İsa Ertürk var. Hani Dünya Kuvarlama'sında oynayan ilk Türk. Evet. la kaplı Vesaire. <gülüyor> Geldi işte Zonguldakspor Gittik maçı. Ya kardeşim <gülüyor> Zonguldakspor o kadar iyi oynuyor. Fakat Altay'da işte Büyük Mustafalı Altay. Ee, Mustafa Denizli. Mustafa Denizli. <gülüyor> ee, resmen gözümle gördüm. Kornerden attı golü. 1-0 öne geçti Altay. Sonra Zonguldak yine tek kale oynadı. Nihayet kaptan Muammer 4 numaraydı. Libero'ydu. Onunla beraberliği sağladılar. 80. dakikada ikinci bir kornel. Denizli gene attı. <gülüyor> Yine büyük <gülüyor> <bir, gülüyor> <bu> müsabağa. <zaman. gülüyor> i̇ki bira aldı. aldı. <gülüyor> Şimdi mesela çocukluğunda hani e, takdir edersin ama şey de vardır hani Cemil Turan için de geçerliydi bu beleşçi lakabı. Yani şey de denizli beleşçi değil ama hani başka bir yeteneğin beleşçisi. Yani duruyor duruyor maç içinde yok. İşte işte iki kornerle bütün şeyin 90 dakikalık Zonguldakspor'un evine gitti. Of şu maden işçilerinin şeyi talih şey ya, o, mesela hayatımda bir kere seyrettim şeyi yani çıplak gözle Denizli'ye acayip takdir etmiştim. Gerçekten dedikleri kadar vardı ve mesela en e, çocukluğumda yine yüzünden değdi maçlardan birde Altay Karizense yana eşleşmesi vardı Avrupa kupalarında. İlk maçı 5-1 kaybetti şey. Altay. Altay. İkinci maç bir başladı. Şimdi mesela bizim çocukluğumuzda da bazı maçları verilip verilmeyeceği son anda belli oluyor. Yani ya anlaşma sağlanamıyor ya yayın artık ne bileyim yani link mi yok bilmiyorum. Yani finalde hani verecek mi verilmeyecek onu gün boyu beklersin belli değil. Sonra altay maçının verileceği açıklandı. Koştu. bizde de televizyon yok. Komşuda seyredildi işte. Koştura koştura gittim. Altay 3-0 önde. Altmış da şey. Bir Galatasaray Nöşetel'in e Ön izlemesi. Sonra evet. e, yani aslında emin değil mi? 3-0'dan 3-1 mi oldu? 3-0'dan 3-1 olmuş. Ben hemen mi? açtım. 4-1 aldı şey. şey <gülüyor> 6 ay. Ve 5-1'e evet. 4-1'le eğlendi. İyi gidelim. Evet. 6 ay tabii yani hoş bir tarafta İzmir'in e, yani yakın zamandaki talihsizliği de tarihle e, geçmişe baktığımız zaman belki de tarihin kötü zamanlarını geçiriyor İzmir kulüpleri. Yani ...hiçbir takımı e, yok... ligde. Artık Göztepe... ...feci durumlardan. Yani evet. Liman kenti olup... ...en başarısız olan... ...tarihte, dünya futbolunda falan takımlardan... ...ülki evet. şehirlerden bir tanesi. Ve üç tane de... ...büyük tarihi de olan... ...takımlara sahip. Ama bu ara... Hamburg da kötü. Bak Liman kenti... Evet. <gülüyor> ...ama onlarla işte şimdi artık... ...Sampalya'dan evet, birisi yapacağız. Nihayet evet, <gülüyor> Hamburg geliyor. Sampalya o yüzden zorlamadı bu sene... Bir ...Bundeslikaya çıkmadı... Ee, Hamburg derbisi bekliyor. Bu sırada ka karşı yaka demişken haftaya güzel bir organizasyon var. 85 yıl önce e yarıda kalmış. Karşı yaka e Sakız Adası'nda oynanacak maç. Hangi Biliyorum takımlaydı ben. onu da hatırlatalım. Sakı Sakız Spor. <gülüyor> zambu Spor. <gülüyor> bir Yunan Oo, Zambu. Minti derim. Tur turbo derim kendi Tipi tip tipli, ka, ilman tipli, <gülüyor> tipli, te, tip, tiple kesişiyoruz aslında kuşak <gülüyor> olarak. Bu arada 85. yıl demişken senin başka bir alanına gidip Audrey Hepburn'un de 85. yaşı. Ee, Bugün çok güzel <gülüyor> resimler vardı. Paylaşımda. Evet. Yani şey 85 bak. Sinemadan denkmiş. bağladık değil mi? O sinemadan evet. Uğur vardan <gülüyor> bilmeyenler için kendisini bir de sinema şap. Evet. Zaten o konuya da gireceğiz. Yavaş tamam. yavaş. Kısa parantezi açtım. Parantezi kapatayım. Karşıyaka Layla Paz maçı. 84 yıllık maç. Yarıda kalmış 84 yıl Mübadele nedeniyle mi? Muhtemelen. <gülüyor> Düşünsene maç oynanıyor. E, beyler ama... e, siz şu tarafa Anadolu'ya e, geçiyorsunuz. Gaza ka kaldığı dakikadan itibariyle. Olacak, evet evet be? aynen. Maçı tamamlayacaklar tabii temsili olarak. Yarıda kalmış. Verebileceğim bilgi şimdilik bu kadar. Evet, e, Haftaya e, pazar e, Sakız Adası'nda enteresan bir etkinlik bekliyor. Futbol severleri gidebilenleri gitsinler diyelim. En azından e, e, İzmir'liyorduk. İzmir İzmir'liler. İzmir <gülüyor> Şeyi, en son altay ayı e, şeyde izlemiştim. Fenerbahçe altay ay maçı vardı. E, Sarıcıoğlu'nda. E, Fener'in kötü bir sezonuydu. hatırlamıyorum hangi yıl olduğunu. Ama işte 2002'den sonraki yani ben spor yazarlığında geçtiğim zamanda e, Fenerbahçe yine tek kale oynadı. Sinan Kaloğlu'nun çok iyi hatırlıyorum sağdan geldi, rüştü açılıp açılma tereddüt etti. İşte bombeli bir vuruş yaptı ve bir sıfır aldılar. şey 77. dakikada Sinan Kaloo attı. Bir sıfır 6 ay yendi. Ondan sonra da 6 ay <gülüyor> ama yani izleme <gülüyor> şansımız kalmadı yani. <gülüyor> ama o yıl galiba ligde kalmıştı yani. Fena değildi. 2002 dedin. Spor ya ondan sonra 2. Iki... Hayır hayır. Senin kendi yazarlığın için yani. yani fut... radikalle başladığım yılı. pardon 2001'de başlamıştım şeye radikale, sporda. Ondan öncesi? Ya ben e, 89'da erkekçe de başladım meslek hayatına. Ama zaten erkekçe e, ol, ol bayağı bir kalabalık kadrosuyla sağladı. Ya işte istediğiniz... orada tanıdım. E, Yiğit'e ulu. Ya e, kağıt üstündeki e, genel yayın yönetmeni Hıncalı ama Hıncalı abi pek topa girmezdi. işte. Seda Güler vardı. Şerif Erol vardı. Hımm. E, Şimdi. Şerif yıllarca açık radyoda da çalıştı. Yani evet. ee, şeyin... Benim ilk tanışmıştım oradaydı Şerif'le. Ergün vardı. Ee, şimdi Selim Sayarı var. Ee, NTV'nin e, Kıbrıs temsilcisi. Selim vardı. İyi bir kadroydu diyorsun yani. Yani çok genç insanlar vardı ve mesela en sevdiğim yanı şuydu. O kadar gerçekten hani klişe olacak ama dayanışma ruhu o kadar yüksekti ki. Ben mesela basının hep böyle olduğunu Erkekçe'de düşünmüştüm. Dayanışma tehlikeli bir şey ama... <gülüyor> Neyse yani. Adı öyleydi. <gülüyor> <gülüyor> ee, daha sonra işte bir sonra erkekçe gelişim spor. Gelişim spor tabii. Ee, birkaç... Senin var mı gelişim sporda şeyin? Yok, yok yani şöyle aynı kattaydık ve iç içeydik zaten hani en maçları sanki. beraber orada seyrederdik. futbolda da alakan olduğu için gidip ee, geliyordun. Ya zaten aramızda iki metre falan vardı şey olarak yani. Hayır hayır yani, şey, e, yazı katkısı falan vermiyordun ama. Yok yazı katkısı yok. Zaten erkekçe ben yine spor ağırlıklı... Mesela ilk yazılarımdan bile Aydınlar ve Futboldu. Ve o zaman Cengiz Çandar, Hilmi Yavuz ve... tam tamam üçüncü kişi Ali Sirmenle söyleşi yapmıştım. O zaman da hani futbola bakışı o zaman daha kibirli ve evet. üstlerdeden. İşte 2000'e kadar öyleydi genelde zaten. E, onlar çok seviyor diye futbolu gidip... 4-5 sayfalık bir dosya hazırlamıştım. Onlar o zaman da e, köşelerinde futbol severlikleri evet, meşgul e, bir şekilde meş pay paylaşıyorlar. E, erkekçeden sonra Arkitekt Mimarlık dergisinde çalıştım. Daha sonra Aktüel e, işte Aktüelde 8 yıl falan 2001'de radikale geldi. Yiğit'ten sonra da radikal e, spor sana kaldı Yiğit'ten evet. sonra. Şimdi <gülüyor> sinema e, ve futbol ilişkisine geçmeden önce e, şarkıya dur, gelmeyin bir tane e, güzel bir anısı var. E, çocukluk ve futbol ilişkisine dair. Bir de baba işçi olunca oradan yürüyen bir sanki İngiliz işçi sınıfı kültürüden e, sinematografik bir e, hikaye gibi bu. Bu Uludağ'da e, Bursa Uludağ'da <gülüyor> Muhtemelen otel inşaatlarında çalışan e, babanın. E, Rahmetli İbrahim Yazıcı'nın babası. Yani yazıcı otelde çalıştığımız. ne orada işçi olarak. Babam çalıştı. inşaat işçisiydi. Daha doğrusu kasaptı da iflas etti. Şehri terk etmek zorunda kaldı Zonguldak'ta. Ve yeni bir geleceğe doğru. O gelecekte inşaat işçiliğiydi. Abi kasaplıktan nasıl ist, istifa şey. Istiydi. Ya Yangın çıkmış. Ben çok hatırlamıyorum aha, o dönemleri. Aha. Vesaire. E, şimdi babam çalışıyor inşaatta. Ben de e, orta iki orta üç öğrencisiyim. İnşaatta o, o yaşta çocuğa nasıl? Hani şu anda tabii çocuk işçiler konusu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ve politik mesajlarımızı toplu olarak vereceğiz abi. Sona doğru. <gülüyor> Benim hikayem şu ee, inşaatta e, kullanılan e, çiviler sökülüyor ve yerlere bırakılıyor. Onu birileri toplar. O işi ben yapıyordum ve yamulmuş çivileri düzeltip tekrar kullanılıyor. Yani hmm. geri dönüşüm bir şey <gülüyor> <gülüyor> E neyse, bir de çivi oyunu vardı. <gülüyor> Hiç o topa oyunu. Onu da oyaladım. güzel. E, fakat bu tabii şey gibi e, ne diyeyim? Götürü usul. Yani zamanı sana bağlı. Çünkü bir sandık yapıyorsun, onun parasını alıyorsun. Şeyi yok yani e, her gün yap yapmak zorunda değilsin. Bu yaz ayı tabii senin tatil zamanında. Yaz. yaz. daha makul hava koşulları. Fakat var. benim en büyük şey motivasyonum oraya gitmek. E, Türkiye'nin bütün şey e, ana takımları oraya kampa gelirdi. Ee, Ulu Dağ'da futbol sahası yok, top oynayacak bir alan yok. Sadece e, oksijen depolamak ve hani sezon öncesi e, yaklaşık 15 gün e, orada işte e, basit ritim hareketlerle kamp yapılıyor. Ya Kızılcahamam'a gidilir, ya oraya gelinir. Şimdi gelen takımlar Bursa Spor genellikle e, Trabzon Spor, Rize Spor e, hatırlıyorum. Bir takım daha geldi. Allah unuttum. Allah. Allah. Karadenizler de gidiyor. Oksijen de için Bursa'ya Tevdili mekan abi. Bir de Eyal. Bursa'da <gülüyor> şeyde Uludağ'da her zaman hava soğuk. Yani. İçe, altta şehir yanıyor ama orası çok soğuk ve genelde sis oluyor. Ben şey hiç unutmam. Böyle, sislerin arasında o akşam otele gelen takımın bayrağı dikilir. O da mesela Trabzon. Heyecanlıyım eyvah sabah geldiler gideceğim. Çünkü Trabzon'da o zaman şey, şampiyonu. Tek başına tek çocuk onların arkasında top toplardım ve yani ben de taşıyayım diye. Birlikte daha bir üst şeye, yüksekliğe gidilir. Şimdi şeyleri çok iyi hatırlıyorum. Yani, Sen durumdan vazife çıkar. Görevli falan değildin yani. Değil ama çok hoşuma gidiyor. Kimse de hadi yallah falan yiyor, demiyor. Yani, bir tane çocuk da ne yapacaksa ortalıkta dolaşıyor işte. Orta iki falansın herhalde. Orta iki şey takımın abileri var işte. Necati var, Tugay var. Onlar genelde mesela antrenmanda tam abiler çok hareket yapmıyorlar ve gençleri ki o zamanın gençlerinden biri Tunca'ydı. Sonradan Galatasaray'a gelmişti, gol kralı oldu. Onlardan yeni gelmiş Levent vardı. Şeker Spor'dan mı ne gelmiş? Tunca'ydı galiba Ankara'dan gelmiş. Şenol abi değil mi daha o zaman Şenol Güneş? Şenol abi ama Şenol biraz daha disiplinli. Şeyler bütün o abiler gençler önüne dikiyor. Özkan Sümer ya sürekli küfür ediyor ama şey o kadar tatlı ki hani bunun üstü bu. ben şimdi hani küfürbaz falan anlamda söylemiyorum bunu. Ve hepsi ondan böyle perde yapıyorlar. Barajın arkasında yaşlı futbolcular saklanıyor. Şimdi ben orada ilişkileri çözmeye çalışıyorum. Tamam en, o gençler zaten onlar da taşıyor topla. Beraber en arkada biz onlarla yarenlik ede ede gidiyoruz falan. Ee, yukarıdan da e, seyrediyorum. Mesela akşam dinlenme saatlerinde bunlar aşağı iniyor. İşte ben onları tek tek yakalarım diye gidip böyle hani özel konuşacağım diye. Ee, ...en sevdiğim anonlardan biri... ...Şenol Güneş'i orada gördüm... ...koştura koştur aşağı indim... ...Şenol Güneş o zaman Türkiye Futbolu'nda önemli bir isim değil mi? E, tabii yani şeyin şampiyon takımı, kaptanı... ...ve kalecisi... <gülüyor> ...kalecisi e, rahmetli Cemil'den sonraki kaptandı... E, e, ...şimdi okumuşum... ...işte diyor ki Trabzonspor ...Bursa kampından sonra, Uludağ kampından sonra... her ...Herta ne hazırlık maçı yapacak... ...gidiyorum böyle işte... ...bir de öğretmen olduğunu öğrenmiştim... İşte güzel güzel konuşacağız diye hayal ediyorum. Ya yani Şenol Güneş o kadar az konuşuyorken bana sadece evet ya da hayır diyor. <gülüyor> Diyorum ki işte her teberlinle oynayacakmışsınız. Evet. İşte nasıl gidiyor şey? İyi. Yani 3-5 kelime öyle sıkılıyorum ki hani konu bir yere varmıyor. <gülüyor> e bu benim içimde böyle ukta kalmıştı. 2004'te işte İngiltere ile oynayacak maç öncesi söyle şey Milli gittim. takım hocası. Milli yani. takım. İşte radikal futbol için biz söyle şey yapmıştık. En sonunda bitti ki. Ben bunu anlattım. Yani dedim ben o kadar sinirlendim ki sen hani şeyde yapma ya falan ya ben bütün hayallerimle ko koca şey e, Trabzonspor'un kaptanı kalecisi onunla konuşmak için aşağı iniyorum bana söyledi evet hayır bilmem yalnız bir Trabzonlu'nun bu kadar sakin olup az konuşmasını bulmuşken değerlendirmen lazımdı aslında yani ee, şeyler de çok iyiydi bizim e, inşaatta çalışanların çoğu da e, şeydi Karadeniz'iydi bunlar kendi şeyleriyle mesela şeyi hiç unutmuyorum bunların ikinci günü mü neydi yandan takım antramına gidiyor ya i̇nşaatta bir küfür ettiler, lazlar. Bütün takım şöyle döndü <gülüyor> ki burada da mı fatic birbirimiz? Ona elaz demiyorsa bir Trabzon kahedenizdeki şey e, Trabzonlar kendi aksamlarıyla. Aksan. E, şive iraklalar. <gülüyor> lazca ettiler mi? Lazca ettiler. Aksan değil yani bildiğin dille. Dille. Ha, lazca ise başka. Neyse bir şarkı arası zamanı. Evet. E, Volkan. Yine Barış Karacan'ın gönderdiği parçalardan. Devam ediyoruz. Ee, sıra değişikliği yapmış olabiliriz. Ee, Antalya Spor'la ilgili olan parçayı çalacağız. Beste, Gültekin, Çeki, Söz, Mustafa, Ceylan. Antalya'nın birçok Anadolu takımı gibi şimşekler olduğu zamanlardan kalma bir şarkıdır diyor. Ee, yeni kaydedilmiş bir kayıt. Bakakalırım giden geminin oradan. <gülüyor> Antalya Spor küme düştü tabii. Onlardan birini gönderiyoruz. Antalya Spor'da dediği gibi küme düştü. Onun e, ithafendiydim. Akdeniz'den dalgalar gibi geliyor geliyor şimşek geliyor kırmızı beyazlı bayraklar gibi geliyor geliyor şimşek geliyor çıkmış Akdeniz'den dalgalar gibi geliyor geliyor şimşek geliyor kırmızı beyazlı bayraklar gibi geliyor geliyor şimşek Hale Spor ee, şu an ikinci lige doğru yelken açtı ama bir şekilde e, muhteşem diyemeyeceğimiz ama yine de e, folklorik ögeler taşıyan bir şarkısını dinlemiş olduk. Bu <gülüyor> evet. beraberiz Libero'dayız. Evet şimdi yavaş yavaş senin e, diğer şapkanın e, futbol olan ilişkisiyle ilgili muhabbete geçeceğim. Elimde kitap var Tuncu Arslan'ın Futbol ve Sinema. E, bence kendi dalında hala da e, memlekette tek olan kitaplarından biri. Dünya sinemasında ve memleket sinemasında futbol filmlerini anlatıyor. İlk Libero döneminde kendisiyle kitapçıktan sonra program da yapmıştık zaten. Oldukça iyi bir kitap. Kitaba içinde bir şeyler bakayım diye şimdi açınca şöyle bir şey buldum. Ama yani bence eksik yazmış. Sinema yazarı Uğur diyor. Sinema futbol yazarı diyecekken. Yön yönetmen Mary Gakian filmiyle sanki kendi kalesine gol atmış sende alıntı yapıyor. Ama yine de futbol severliğin zevk alacağı bölümler vardı filmde. En azından Matt Basby, Denis Love gibi şahsiyetleri bir şekilde sinema perdesinde görmek il ilginç. Çekim tarihi bizim Sergen Yalçın'ın gençlik yıllarına rastlasaymış, sanki daha fazla anlam ifade edecek edecekmiş demek dedik. Top yuvarlaktık, şey top bir dünyadık yapı yayınlarından sayfa 148. Şimdi bu futbol ve sinema ilişkisi aslında çok yani futbol bu kadar seksi bir oyunken bu kadar fazla izleyicisi varken sinema ile ilişkisi hep sanki biraz problemli olmuş gibi diye düşünüyorum tabii sen bu konudaki görüşlerini soracağım. Çok fazla film sayamıyoruz herhalde böyle çok iyi bir futbol filmi olarak ve saydıklarımızda da futbolun dışındaki örgeler daha fazla ön plana çıkıyor. E, memleketteki hep en başarılı ve aşılamayın örneklerinden biri e, daralanda kısa paslaşmalar olarak gösteriliyor. Hı -hı. Herkesin bildiği ölçüleri dünyada da zafer kaçış e, işte bu e, Silvester Stallone'nin e, Johnston'un filmi. Evet oynadığı. Hatta orada da futbolcu olarak mesela Ardiles Pele. Daha kimler vardı? Bobby Moore. E, Bobby Moore falan. E, bu. Hı -hı. Ama onun e, gerçek bir hikayenin uygulanışı birazcık değiştirilir tabi Amerikan filmi olduğu için. Ama bunun orijinali Zoltan <gülüyor> mi yapmıştı. Şey, Cehennem'de iki devre İlk, i̇lk devre futbol filmi olarak kabul ediliyor galiba. İlk mi bilmiyorum. Yo, i̇lk değil galiba. Ben bilmiyordum mesela. E, yani Peter Handke'nin romanının uyarlandığı hem de Wim Wenders e, uyarlamış. Kaleci'nin penaltı almanındaki endişesi. 72. O şey bile problemli isim bile. Yani sanki Peter Handke bilmiyor futbolu. Çünkü orada endişe duyan kaleci tabii, değil tabii, evet. atandır. O zaten... E, ya O kitabın ön de yazmıştım. Aslında şöyle ilişkileri var. Hani Birbirine çok benzeyen iki disiplin... ...sinema ve futbol. Ne açıdan? Ee, bir kere bir para koyanı var. Yapımcı ve başkan. Ee, bir yaratıcısı var. Teknik direktör ve yönetmen. Bir uygulayıcıları var. Futbolcular. Yıldızları var. E, bağımsız sinema gibi amatörleri var. Bir icra alanı var. E, sahalar ve salonlar. E, fakat... E, ...dediğin gibi ilişkiler çok birbirine... E, ...yani şeyler kesişmiyor. Yani çok, çok sayıda film yok. Bunun da bence başka bir nedeni var. E, futbol, e, sinema... ...daha çok Amerikan... E, ...yamayasında bir sanat olduğu için... ...Amerikalılar futbolu çok sevmiyor. Hani Tanıl da defalarca yazmıştır. Amerikalılar... ...rınseydik sporlarda... <gülüyor> ...sonuç odaklı sporlar. Yani futbolda en güzel sonuçlardan biri... Hani, ...beraberlik de olabilir... Dolayısıyla beraber biten bir maç çok zevkli olabilir ama Amerikaları beraber biten oyunlar çok evet. tatmin etmiyor. Dün mesela e, sport kanalı şey veriyor. İzliyor musun bilmiyorum. <gülüyor> Amerikan Ligi'ni veriyor. Dün bir tane maç seyrettim. O kadar sıkıcı ve he, he, çok da eski şöhretler var ki. Bradley oynuyor. E, de, e, German Def'e oynuyor. New England. Ha, Seattle Saunders takımından ha, bahsediyorsun. E, şeydi... E, ...Kanada takımıydı. Toronto. To Toronto ile şey... ...New England'tı. 1-1 bir bıraktım ilk yarıda. <gülüyor> ee, neyse şey... E, ...dolayısıyla Amerikalı yönetmenler... ...seyirciler bu oyuna çok ilgi duymadıkları için... E, ...zaten çok ilgilenmiyorlar. Genellikle çekilen filmlerin çoğunun yönetmeni de... ...Avrupa kökenli yönetmenler. İngilizler de bayağı şey. Var. Çoğu İngiliz. İngiliz filmleri zaten başka bir <gülüyor> evet, alan. Evet başka bir ekol, e, işte İşte... Fiber piçi görüyorum şu anda dediğinde meşhur Nikon bin kitabının 97'yi görmüş. Evet. 97 ilk olmuş, evet. evet. E, mesela o da çok ki e, bir şey sayılmaz e, film olarak ama mesela Empire dergisinin o zamanki eleştirisinde çok güzel bir giriş vardı ki hani Arsen Wenger öncesidir bu e, şeyin kitabın yazılmış şeyi. Ya zaten Arsenal sıkıcı bir film, bir de onun üzerine çekilmiş bir film çekmekle çok ze zekice bir giriş bu şey. Evet. <gülüyor> Çok evet, beğenmiyorum şu şeyi. Liverpool değil diyorsun. <gülüyor> Ama mesela Ken Loach'un no My Name Is Joe bence futbol filmi ya zaten en Zaten Senin en demin dedik. söylediğin gibi hani asıl meseleyi oyuna değil de oyunun yan unsurlarına kuran odaklanan filmler başarılı oluyor. Ya şeyle ilgili de şöyle bir durum var. Ben televizyonda ilk kez seyretmiştim Zoltan Fabian'ın filmini ve çok iyi hatırlıyorum. Cehennemdeki dev. Cehennemdeki dev de işte cehennemde iki haftayım adıyla oynamıştı. Offtime e, <gülüyor> şey. yıl 74 müydü? 75 mi? Ne ben böyle sinemada. Yok yok televizyonda. Televizyonda. Ya, bekledim böyle hani futbolu çok seviyorum falan akşam futbol filmi var. Ona nereden bulacağız? Hani Hayat'ımı ilk defa seyrediyorum. Çok hoşuma gitti. Ondan sonra e, yaklaşık 10 yıl önce falan festivali tekrar geldi bu film. E, ben de hani ilk izlediğimde çok beğenmiştim ama ben hani futbolu çok seviyorum herhalde ondan beğendim. Şimdi izleyeceğim hani eski değerini bulamayacağım diye düşünüyorum. Mesela benim e, meslek hayatımda çok e, örnek aldığım şu anda sinema yazarlığı yapmıyor. Serhat Öztürk vardır. Eski şefim. E, nokta'nın ve aktüel'in kültür sanat şeflerinden de. E, onun e, Bertolucci'nin e, Paris'te son tangosu üzerine yazdığı yazın başlığı hatırasına ihanet etmeyen filmler diye bir başlık kullanmıştı. O başlığı çok severim ben. Şimdi şeyi de ben bu psikolojiyle gittim cehennemdeki devreye. Bir baktım gerçekten hatırasına ihanet etmeyen filmlerden biri. Yani benim o çocuklukla aldığım bütün zevkin şeyi artık o zaman 30 yaşlarındaydım. 30-35 yaşında. Hiç bozulmamış. Yani sadece bir futbol değil. Yani sosyolojik açıdan da çok güzel bir film. Ama tabii Feyz aldığı hikaye de çok acayip bir hikaye. Belki onu kısaca bir dinleyicilere herkes yani, bilmiyor. Yani e, bilindiği gibi Ukrayna'da bir kampta. Macar. Toplama kampında. Toplama kampı. Esirler var ve e, Nazilerle maç yapılacak. E, Ama toplama kampında futbolcu esirler de var değil mi? E, bir tane var. Bir tane mi? Onodi. Gerçek Dinamo bir futbolcu, e, Dinamo Kievli değil. Macar futbolcu. Ha, Macar futbolcu. E, sen e, şey yapıyorsun diye, hani futboldan anlıyorsun diye otur bir takım kur diyor. Bu da futbolu çok sevdiği için. Yani bütün derdi futbol oynamak. Halbuki orada başka hani insani dramlar ve herkes o takım kazanırsa bizi serbest bırakırlar diye takıma girmek için uğraşıyor. Yani ayağa top tutmayan hani vurmasını bilmeyen bilmem ne. Sonra zamanını anlıyor ki kendi çabası boşuna Çünkü burada bir insanlık var, dramı var. Futbol yan bir şey. Onu da ilk baştaki o şeyinden fikriyatından vazgeçiyor ve ne olursa olsun herkesi takım alıyor ve bir şekilde yapalım diyor bu kadroyu. Nihayetinde oynuyorlar ve yeniyorlar. Fakat ödül olarak hani... Bilmiyorum sonunu söyleyelim artık. <gülüyor> Kaçıldık, senin Kaçıldık ama, film. Bu arada lazım. senin de Bende şeyin klasiğin. Olmaz. Hani yazının başına diyorsun ya dikkat bu yazının şeyinde filmin konusu vardır diye. O yüzden <gülüyor> rahat rahat söyleyebilirsin. Tarzı olarak ekolü devam ettirebilirsin. <gülüyor> ee, yani şeye bağlamak istiyorum. Zafere Kaçı. Zafere Kaçı sonuçta popüler kültürün bir ürünü olduğu için. Yani her ne kadar yöneten adam İngiliz de olsa ve konuya vakıf da olsa... Mutlu sonla biter. Yani gerçekte hikaye mutlu sonla bitmez. Yani o takımı öldürürler, tararlar. Işte. Kurşuna diziyorlar. Kurşuna diziyorlar. Kurşun Niye? Ha ee, aslında şey, yenmiyor da nazi takımını. Beyazı'ya Beyabeyi... bitmiyor. bitmiyor muydu? Yeniyorlardı, hatırlıyorum ha. Yeniyor, yeniyor. Filmde. Yeniyor. E, hatta Radikal Futbol yaptığımızda e, ilk iki sayfada böyle magazin haberleri koyardık futbolla ilgili. O dönem e, yeniden bu filmin çekileceğine dair bir şey çıkmıştı ve Chepchenko oynayacaktı. Hmm, oyuncular tamam, arasında. Sonradan o projenin ne oldu bilmiyorum. Akıbetini bilmiyorum. Yani muhtemelen çekilmedi. Çekilseydi haberimiz olurdu. Ee, sonuçta cehennemdi. 2 de 2 de iki, devre, iki half diyelim. Ee, hatırasına ihanet etmeyen gerçekten ya, bu işi bütün zamanların bence en iyi futbol filmidir ve e, Tanıl bana Tanıl Bora 3 yıl önce bulmuş bunu şeyini. <gülüyor> Hediye etti DVD'sini DVD. Evimde duruyor. Çok güzel yani. Tekrar izledim diyorsun. Tekrar izlerim. ya yani otur hani defalarca izle. Yani ben mesela öyle çok hani aynı filmleri defalarca izleyen e, seyirci profilinden de değil ama bu çok güzel film gerçekten. Ee, Kalk senesinde yapım? <gülüyor> 57 galiba. 57. Emin değilim ama. Ya, ya 60? Half Time e, ya. <gülüyor> cehennem'de 2 yıl. Ben internet. 2 devre. Hey <gülüyor> bulmuştum kendisini. Şey e, sonra mesela e, Daralanda Kısa Paşlaşmalar evet. da çok güzel bir film. Sert Kaka. E, ya Serdar işte Yönetimini. Önder Çakar yani çok iyi bir şey kurmuşlar bence atmosfer ama asıl hikaye hani oradaki e, şey e, poli, e, siyasi altyapıyı da çok iyi verirler. 90'lar Türkiye'sinde hani her şey değişmektedir Özal'ın Türkiye'sinde. Artık futbol kültürünün yani enisoya futbola doğru bir dönüşüm vardır. Bu dönüşümü bir amatör takım üzerinden anlatır film. Ee, yine Bursa'ya bağlayacağım. Mesela e, benim hani bu filme özel olarak ilgi duymamın nedenlerinden bir de Galerimet'in e, formaları vardı. Bizim zamanımızda işte hani Adidas almak çok zordu. Puma almak zordu. Hani bir paran yetmezdi. İki zaten hani, Türkiye'de bulamazdın. Ya kaçak arkadaşın getirir. Yani Almancı getirir, şu getirir, bu getirir. SM Mekap ayakkabı o, var. Onlar Sümer vardı Bank. ama şey Galerimet'in şey de verirdi yani... E, şey, bahsettiğiniz şeyler ayakkabı, yani şey forma hı hı. dizayn ederdi. Ve bütün e, şeydeki Bursa ve Marmara bölgesini Galeri Metin e, forma tedarik ederdi. E, hem ona da bir gönderme var şeyde, filmde. Hem de işte o hani Uğur Polat yeni bir şey modeli, e, kulüp başkanı modeli. Hocas e, Savaş Dinsel. Savaş Dinsel. Rahmetli. İşte Müjde var. E, Rafet El Roman Erkan Can Erkan Can mesela Erkan Can'ın repliği bence hani sinema tarihimiz iyi repliklerinden biridir. Bir kıza aşıktır. Ve ona hep mektup yollar. Bir türlü de cevabı gelmez o mektupların. Sonra anlarız ki o mektuplar aslında hani eski evlerde olur ya e, ahşap bir girişte onun altında başka bir yer vardır. Hani zaten attığı mektuplar yüzeye ulaşmıyor. Bir alt kata gidiyor. Yani Alt kata derken on santim, evet. o şeyin altında zemin altında boşlukta gidiyor. <gülüyor> Erkancanın şeyi vardır. Sonra anlar o şey, o Ulaşmadı. aşık olduğu kız o evden ayrılır, bir bakar mektuplar orada duruyor. <gülüyor> boş dükkana kirar demiş <gülüyor> <gülüyor> e, İyiymiş. <gülüyor> e, bir de Serdar hani futbola biniyor, yani hasta Galatasaraylı o da e, dolayısıyla hani. Hem oyunun ruhuna hakim hem de dönemin ruhuna hakim olduğu için çok özel bir filmdir bence. Bu oradaki e, My Name is Joe you, yani Ken Loach e, tabii e, fenomen Çünkü bir tane daha filmi var biliyorsun. Futbol, Looking for Eric diye. Eric Cantona <gülüyor> üzerinde. <gülüyor> My Name is Joe'un da şeyi çok severim. Bunlar e, fo formaları <gülüyor> Brezilya, <aratıyorlar ya. gülüyor> Brezilya forması ama o, ama. o sahne ama bence filmin en önemli sahnelerinden biri. Yani odaki, o niye Brezilya forması arakladıkları da. Bir de Looking for Eric de mesela Eric Cantona e, like, o hani şey dünyasında. Hayat dünyasında hani e, kurduğu ilişkide hani hayatta attığın en güzel gol hangisiydi derken orada bir golden bahsetmez, asisten bahseder. Verdiği pas. Evet, o da yani verdiği pastan. O da bence filmin e, önemli sahnesine bir sonuçta sanki İngilizler öyle veya böyle sadece futbol e, o, oyunu üzerinden de değil. ...hem amatör futbol sevgisi üzerinden... ...bir de taraftarlık de Mean Machine'ler falan var yani. <gülüyor> <gülüyor> futbol <Football> faktörü, Green Steel. <gülüyor> mean <gülüyor> <gülüyor> Machine <gülüyor> biraz şey gibi. E, Zafere kaçışın hapishane versiyonu gibi. Evet. Eski İngiliz milli takım kaptanı... ...Almanya ile yapılan maçta şike yapıyor. Ve ortaya çıkıyor. İçeri atıyorlar. <gülüyor> Zaten hani millet nefret ediyor. Orada gene gardiyanlarla... ...bir maç hazırlıkları var. E, ya şimdi adını unuttum. Sezonluk bir bilet orijinal ismi... İki tane çocuğun eee Newcastle taraftarı çocuğu... Too i̇şte ko, ko, almak için uğraş e, şey satıyorlar sürekli. Oradan buradan e, hurda alıyorlar, malzeme alıyorlar. Malzeme alıyorlar. Onları satarak bilet parası biriktiriyorlar. O zaman da işte Newcastle'da şey de var. E, Alan Shearer var. Ben sen filmde var Ha doğru doğru hatırladım. Gidiyorlar. Eleşir, bunlara yüz vermiyor. Onlar da gidiyor <gülüyor> Ferrari'sini çiziyorlar. <gülüyor> Peki ben bir soruyla araya girmek Peki, istiyorum. Buyur. Yani işte işte Cantona ile ilgili bir film var. Maradona ile ilgili bir sürü film var. Hatta bir etkinliği de yapmıştınız 2-3 sene önce. İbrahim Altınsay bağışerden bir söyleşi vardı. Güzel bir Maradona filmleri serisi olmuştu o hafta. Bugüne baktığında Uğur abi, hani şu takımın filmi ne güzel olurdu be. ya da işte mesela bir Borussia Mönchengladbach falan bunların senaryoları ya da Türkiye'den bir takımın hikayesi, bir futbolcunun vesairenin filmi, hikayesi, biyografik, otobiyografik aklına gelen bir köşeye not ettiğin, şu yazıla, yazı yazı pulsa dediğin bir şeyler var mı? Vallahi e, çünkü çok malzeme e, var futbolda aslında. E, e, hikaye, olarak yani. hikaye olarak mesela ben ilk e, futbolda ilgilendiğimde lise sonunda Millet Çocukta bir hikaye okumuştum. Halun Taner'in Ases isimli bir hikayesi. Ya genelde biz hani çocukken hep biz golcüleri, forvetleri çok severiz. O hikayede ilk defa bir e, defans adamının, savunmacının hikayesini anlatıyor. Çok güzel hikaye. Ben çok etkilenmiştim. Dolayısıyla hani e, zaten yazılmış bir hikaye var mesela. Bence edebiyatımızın en iyi kısa hikayelerinden biri bu. E, ama hani klişe olacak ama Metin Kurt'un hayatı herhalde e, evet çok iyi bir güzel film oldu. olabilirdi. Bir de ben mesela şeyi de hatırlıyorum çocukken. Şimdi Galatasaray'ı tutuyorum. Şeyi anlayamıyorsun. Hatta 78'de de böyle olmuştu. Demin o bahsettim. Beni maça götüren teyzemin noğulları. Ben şimdi Arjantin'i çok seviyorum. O sırada bir tane dergi çıktı. Çivi. Kaç yaşındayım? 13-14 yaşındayım. Sürekli Arjantin'e saldırılıyor. Anladım. Tamam. Bir faşizm var orada. Bir bilmem ne ama adamlar çok güzel oluyor. Tamam Biz bunları niye saldırıyoruz? <gülüyor> tamam <gülüyor> e, kaç yaşındasın o zaman? 13-14. 13-14. Işte. 78 Dünya Camp, Kupası. Campes. Campes. Ben aslında Hollanday'm. Yani çocukluktan e, beri Hollandayı ya. tutuyorum. Ama şeyi de iyi oynuyor. Yani Tabii şeyi mesela o 6-0'lık maç ayrı. Ya, hani, Peru maçı. Peru maçı ama ya, tak tak oynuyor adamlar falan. Sürekli bir Arhan'ın kötülemesi var. Bırak hani şey gibi. Şimdi demiş ya Platini. Ee, Brezilyalı protestocular şeyden sonra... ...Dünya Kupası'ndan sonra yapsın protestolarını. Ben de aynı <gülüyor> ruh durumundayım o zaman. Ya şu, şu şey... Şu bitsin, ondan sonra ne yaparsanız yapın... ...niye çocukları suçluyorsunuz <gülüyor> falan... Ki o takımda Adiles e, Vidalın elini sıkmadı diye. E, bir de hocası Menotti biliyorsun. Evet. Meşhur e, o sol tandansı. Ama bir taraftan da Arjantin'de korkunç diktatör e, suçları işleniyor. Yani e, herhalde bu yaşta o dönemde olsak farklı bir e, tavuk. zaten e, tam üniversite zamanı şey Folkluk patladı. O zaman yavaş öyle menonuyorsun. Şey e, genel Galtieri mi ne var? Leopoldo Galtieri. Ha Ziyeri, Leopoldo Gal ...yani şey... ...herhalde Metin Kurt gözüküyor ilk başta... ...hani değinmemiz gereken ama... ...muhtemelen amatörlerde falan... ...hani bizim Efkan'a sorsan... ...bin tane hikaye var böyle... ...hani bitmemiş... ...çok başarılı olacakken yani. sakatlı ...sakatlığı olur bilmem nesi olur falan filan... ...mesela bu hafta vizyona giren bir film var... E, ...Bensiz diye... ...o da genç bir futbolcunun... E, ...memleket filmi değil mi? Et, evet diğerli e, bir film. Gerdi. E, oynadığı maçta rakibi çok kötü bir tekme atıyor, felç oluyor ve ondan sonra bütün o şeyin hani e, felçle hayatının hastaneden çıktıktan sonra evdeki ilk gününü anlatıyor ama futbol odaklı ve e, yani tekrar işte taraftarlar geliyor, takım arkadaşları geliyor, fotoğraf çekiliyor vesaire falan. Bence iyi bir yerden girmiş ama hani toparlayamamış filmde. <gülüyor> Şimdi yavaş yavaş sona geliyoruz. Ben bu sinema futbol ilişkisinde sonuçta yani sinema hala futbol sahasına gol çalabilmiş durumda diye anladığım kadarıyla çünkü o kadar rahat iyi film yapılamıyor. <gülüyor> ee, ya biraz da bir sıkıntı şey var bu gibi. işte. Hani sonunda mutlu sona çık, çıkmak zorunda ya futbol hikayeleri. Belki onun hani bizi klişelere mahkum filmler. Ee, kullarına sokmak zorunda bırakıyor sinemayı. Belki o da çok şey... Bir yani. abi bu top hakikaten sahada oynanıyor ve kendi filmi, kendi senaryosu ya var mesela yani. Mesela gol var seri olarak. Ee, ilki vizyona girdi. ikincisi de girdi. Üçüncüsünü... Yani dünyada bile vizyona sokmadılar. Direkt DVD'ye gitti. İşte Meksikalı ama Amerika'da büyüyen ee, ve bir İngiliz e, menajer tarafından keşfedip Newcastle'a get, e, getirilen bir futbolcunun hikayesini anlatıyor. Şimdi yani ilk girdiğinde film e, Emre o zaman şeyde oynuyordu Belezoğlu. Newcastle'da, Newcastle'da Banu'nda onunla kontağı iyiydi. Biz radikale şey yaptık. Hani filmi ya, nasıl yapmadım. buldunuz diye. Bütün Newcastle gitmiş beğenmemiş filmi. Hani bence fena değildi mesela şey. E, Sonra ikinci filmde Real Madrid'e gidiyor. E, şey e, o ana kahraman ee, ben mesela filmin şeylerini e, perde arkasını izledim. O sahneler daha güzel. Şimdi şöyle şeyler var. Ee, hamam değil de böyle ne derler? Saunaya gidiyorlar. E, suyun içinde bir sahne çekiliyor. E, şimdi e, bir tane muhabir kız şeyle ilişkiye girecek. Çünkü ondan haber alacak. E, o futbolcuyla arıyor. E, fakat telefonu yok. Kasi Yasla arası iyi. Eee şeyi telefonu Kasiyas'a atıyor futbolcu. Kasiyas yakalıyor, yanındaki şeye veriyor işte o ana kahramanı. Şimdi şeylerde, çekimlerde yönetmen anlatıyor. Hadi <gülüyor> bu sahneyi sekiz kere çektik diyor. Çünkü her seferinde Kasiyas şeye düşürdü diyor. Topu evet. tutamadı diyor. Yani, telefonu <gülüyor> tutamadı. <gülüyor> Dedi ki ya Kasiyas <gülüyor> <sen> niye <gülüyor> <yedek nasıl gülüyor> <ne? gülüyor> Kasiyas <gülüyor> Evet, e Şimdi bu kadar. Ee, teknik masada buçe Burç'e e, işarete Burç'e Burç e ileriye e, teşekkür ederim. E, desteği için. Hoş bu program. Benim için bayağı zordu. Uğur Vardan, Volkan Ağır, Burç'e ileriye, Bir Sepet R, 3 isimde toplandı. Herkese teşekkür ediyoruz ve hemen topu 3F'den 3 <gülüyor> 3R, 3F'den beter. E, Volkan hemen topu atıyoruz. Çünkü yakın makyajla evet. kapayacağız. E, Hızlı bir şekilde hemen sunacağız. Evet. Uğur çok sağ ol Ne demek? Çok teşekkürler. Ben de tekrar teşekkür edeyim. E, 27 Nisan'da vefat etti. Bu yedim Boskov 82 yaşında. İtalya futbolunda bir çığır açmıştı. Ona e, bir kulak vereceğiz. Hikayesine. Yanlış hatırlamıyorsam Galatasaray-Roma eşleşmesi vardı. E, 92-93. 3-1-3-2. Mümkündür. E, e, o galiba e, evet, Roma demişken Totti'ye de ilk formayı veren Evet e, artık bitirelim. Ve Herkes iyi pazarlar. İyi pazarlar. <gülüyor> İtalya 1. Futbol Ligi Serie A, 80'lerde Avrupa Ligleri arasında başa oynuyordu. Hem oyuncu kalitesi hem de rekabet açısından bugüne göre çok daha eşit olduğu dönemler geçiren Serie A'da, 84-85 ile 91-92 sezonları arasındaki 7 sezonda 6 farklı şampiyon çıkmıştı. Osvaldo Bainoli'li Hellas Verona 84-85'te, Napoli'de 86-87'de Maradona sayesinde tarihlerindeki ilk şampiyonluklarını uzanmışlardı. Bu süreçten nasibini alan bir diğer takım ise birçok kişinin o dönemde hayranlıkla izlediği Sampdoria oldu. Villaleli, Mancineli, Pagliukalı, Lombardolu, Bonetti'li takımın mimari ise Sırp teknik adam Uyedin Boscovi'di. 16 Mayıs 1931 Begeş doğumlu Bozkov Voyvodina'da futbolculuk kariyerine başladığında 15 yaşındaydı. 57 kez A milli olduğu Yugoslavya ile 1952'deki Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya aldı. 31 yaşında ise o dönem formasını giydiği Young Fellows Juventus'ta hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kariyerine devam etti. Futbolcuyken efsaneleştiği Voyvodina takımının 1965 yılında başına geçer geçmez de kırmızı beyazlı takıma ilk lig şampiyonluğunu tattırdı. Bu başarısı sayesinde Yugoslavya milli takımının başına geçti ve dünya sahnesine adım attı. Böylece Avrupa'nın farklı takımları tarafından da fark edilerek önce Hollanda, sonra İspanya ve sonrasında da İtalya'da birden fazla takımın hocalığını yapmaya başladı. Bosco, basına verdiği demeçlerle de bir hayli dikkat çeken biriydi. 1979'da Real Madrid'in başına geçtiğinde benim Real Madrid'in seviyesinde bir çalıştırıcı olmadığımı söylüyorlar. Bana biraz zaman verin, sonrasında beni yargılayın diyerek bu açıklamalarına bir yenisini eklerken iddialı kişiliğini de ortaya koyuyordu. Real Madrid'le ilk senesinde Lig ve Kral Kupası şampiyonluğuna uzandı. Ancak ertesi sene Şampiyon Kulüpler Kupası'nı finalde Liverpool'a kaybetmeleri zirveye giden yoluna taş koydu ve kariyerindeki gidişat bir anda tersine döndü. Önce Sporting Gihon'u, sonra da Seri B takımı Ascoli'yi yönetti Sırp Hoca. 84'te başına geçtiği ve küme düşen Ascoli'yi, ertesi sene yine Seri A takımı yaptı ve kariyerinin en güzel yıllarını geçireceği Sampdoria'ya 1986 yılında transfer oldu. 86'da başlayan macerasında bu sefer adım adım ilerledi. Sampdoria'yı devraldığında tam anlamıyla orta sıra takımı olan Mavileri önce başaltı takımlardan biri yaptı. Avrupa Kupalarında diğer liglerin üst takımlarıyla zirveye oynama alışkanlığı kazanırken 89-90 yılında Kupa Galipleri kupası Kupası'yla bunu taşlandırdı. Sampdoria Lombardo... Mancini, bu tecrübe ve başarı takımı İtalya çapında da iddialı bir ekip haline getirmiş sayılırdı. Ancak ertesi sezon başlarken kimse Boskov'un Avrupa şampiyonu olan takımını şampiyonluk adayı olarak görmüyordu. Çünkü A'da Gullitli Van Bastenli Milan, Klinsman ve Mateuslu Inter ve Maradona'da Lapuli vardı. Sampdoria, 1990-91 sezonunda bu takımları süklese edip tarihinde ilk kez Serie A ipini göğüslerken, bunu tamamen Boskov'un keşfettiği Palyuka gibi gençlerle ve parlattığı 25-26 yaşlarındaki gol makineleri Diallo ve Manchin'in önderliğinde başarıyordu. 27 Nisan 2014'te 82 yaşında kaybettiğimiz Boskov'un bu başarısı, bugün zirveye oynamak isteyen orta sıra takımlarını cesaretlendirebilecek futbol tarihinin en nadide örnekleri arasında her zaman yer alacak. in my house.